Evet, öğrenmeyi etkileyen faktörlerle devam ediyoruz. Ama ilk önce şunu söyleyeyim. Burada bir kavram haritası hazırladım size. Arkadaşlar bu kavram haritasını kafanıza aynen bu şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Çünkü neden? Sadece şu kavram haritasından soru gelebilir. Mesela şöyle der, aşağıdakilerden hangisi öğrenenle ilgili bir faktör değildir? Şimdi söyler size olgunlaşma, hazır bulunuşluk, dikkat, kaygı der. Araya öğrenci aktivitesini koyar ki yapıyorlar mesela. Ee, benim de gördüğüm kadarıyla mesela kendim de ben tuzak kuruyorum. Öğrencilere tuzak sorular hazırlıyorum. Öğrenciler gene düşüyorlar. Bakın öğrenci aktivitesi lütfen aklınızda kalsın. Hiçbir zaman öğrencinin kendisiyle alakalı bir durum değildir. Kiminle alakalıdır? Öğrenciyi aktif kılan kimdir? Ya öğretmendir? ya da kullanılan yöntemdir. O yüzden de bu tarz tuzak soruları çok iyi oturtmamız lazım. Yani ve sizden istediğim şey bunları aynen bu şekilde kim nerede nasıl duruyorsa o şekilde biliyor olmanız çok önemli. Şimdi <coughs> pardon. <coughs> i̇lk önce arkadaşlar öğrenenle alakalı faktörlerle başlayalım. Öğrenenle ilgili faktörler. Öğrenenle ilgili faktörlerden ilk konuşacağımız hangisi türe özgü hazır olur. Şimdi türe özgü hazır olmak ne demek? Aslında genetik donanımı ifade eder. Yani bir türün kendine has olan kendine has olan ve doğuştan gelen bir türün kendine has olan ve doğuştan gelen genetik özellikleridir. <gülüyor> Arkadaşlar insanların mesela türü özgü hazır oluştuklarında neler vardır? Şöyle düşünün: Konuşmak. Düşünmek, bunlar insanların türü özgü hazır oluşluk yapısı anlamına gelir. Kuşları düşündüğümüzde, yani kuşlara baktığımızda kuşların türü özgü hazır oluşluğunda ne vardır? Uçmak. Mesela balıkları düşünün, tamam mı? Balıkları düşündüğümüzde balıkların türü özgü hazır oluşluğunda ne vardır? Suda yaşamak. İnsanlar suda yaşayabilirler mi? Hayır. Peki insanlar uçabilirler mi? Hayır. Şimdi bakın bunların hepsi türe özgü yapıyla alakalıdır ve biz şöyle diyoruz. Her tür her tür kendi türe özgü yapısı ne izin veriyorsa Ancak o kadarını öğrenebilir. Neye izin veriyorsa ancak o kadarını öğrenebilir. Hazarfan Ahmet Çelebi'yi düşünün. Çok muazzam bir adam Hazarfan Ahmet Çelebi. Ee, düşünün ki o dönemlerde uçmayı kafasına takmış ve uçmuş ama dikkat edin Hazarfan Ahmet Çelebi kendi kollarıyla uçmadı. Kanatlar yardımıyla uçtu. Çünkü neden? Ne yaparsak yapalım biz insanlar olarak uçamayız. Çünkü uçmak bizim türe özgü yapımızda yoktur. Ya da mesela bir balığın da karada yaşaması imkansızdır. Çünkü onun da türe özgü yapısında böyle bir şey yoktur. Peki şunu düşünmek lazım. Aynı türün bireyleri arasında arkadaşlar türe özgü hazır oluş farkı olabilir mi? Yani şundan bahsediyorum. İki tane öğrenciniz var. Bir tanesi sizi çok iyi algılarken, öbürü daha yavaş algılıyor. Ben şöyle diyebilir miyim? Ya bu çocukların türü özgü hazır oluşluğu farklı diyebilir miyim? Diyemem. Neden diyemem? Bakın, şöyle şundan bahsediyorum. Çünkü aynı türün, aynı türün bireyleri arasında Türe özgü hazır oluş farkı olamaz. İki insan arasında, iki tane kuş arasında türe özgü hazır oluşluk farkı olamaz. Ne diyebilirsiniz? Bireysel farklılıklar olabilir ama türe özgü hazır oluş farkı olamaz. Ve türe özgü hazır oluşluk öğrenmeyi nasıl etkiler? Şöyle etkiler, türe özgü yapımız neye izin verdiyse ancak ne yaparız? O kadarını öğreniriz. Yani insanların küre özgü yapılarında uçmak olsaydı emin olun uçabilirdik yani. Ya da suda yaşamak olsaydı bunu da yapardık ama maalesef böyle bir özelliğimiz yok. O yüzden diyoruz ki hem insanlar hem hayvanlar sadece küre özgü yapıları çerçevesinde öğrenme yaparlar. Bu böyle. Devam edelim. İkinci faktör neydi arkadaşlar? Yine döndük dolaştık olgunlaşmaya geldik. Bakalım olgunlaşma neymiş? Şurayı siliyorum ben. <Gülüyor> evet, ikinci faktör olgunlaşma. Şöyle diyeceğiz. Olgunlaşma öğrenmenin olgunlaşma Öğrenmenin Ön koşuludur Ve olgunlaşma olmadan Öğrenme olmaz Yani büzgeç kaslar gelişmeden Çocuk tuvalet eğitimini alamaz. Yani şöyle düşünün. İlk önce olgunlaşmanın yaşanması gerekir. İlk önce büzgeç kasların gelişmesi gerekir. Ondan sonra öğrenmenin ya da yaşantının ortaya çıkması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar olgunlaşma olmadan öğrenme olmaz. Devam edelim. Üçüncüsü hazır bulunuşluk dedik. Hazır bulunuşluk dediğimiz şey öğrenmeye hazır olmaktır. Öğrenmeye hazır olma düzeyidir. Peki hazır bulunuşluğun içerisinde ne vardır? Büyüme, artı olgunlaşma. Ve aynı zamanda ilgi, istek, ön öğrenme, ön bilgi, genel sağlık durumu bunların hepsi arkadaşlar ne olacaktır bize hazır bulmuşluğu verir. Şimdi şöyle düşünün gelişimde. Hazırladığımız bir şey vardı. Böyle tersten bir piramit yapmıştık. Şunu öğrenmede de aslında uygulamak mümkün. Mesela en tepede ne olacaktır? Öğrenme var. Tamam mı? E bakalım burası büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, yaşantı. Şimdi bakın, hatta yazayım da daha net görün. Büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, Yaşantı yani aslında şu piramide bile baksam şunların hepsi öğrenmenin ön koşulları değil mi değil mi yani bu şekilde de düşünebilirsiniz mesela yani büyüme olmadan olgunlaşma olmaz olgunlaşma olmadan hazır bulunuşluk hazır bulunuşluk olmadan yaşantı olmaz ve yaşantı olmadan öğrenme olmaz dolayısıyla bunların hepsi bakın aynı zamanda birbirini destekler diyoruz yani soruları çözerken bu mantıktan da gidebilirsiniz devam edelim 4 olduk <gülüyor> 4 ne demiştik evet. dikkat Arkadaşlar dikkat dediğimiz şeyi bir tanımlayalım. Öğrenmeyi nasıl etkiler bir bakalım. Dikkat organizmanın organizmanın enerjisini belli bir alana belli bir alana yoğunlaştırmasıdır. Belli bir alana yoğunlaştırmasıdır. Şimdi biz dikkati kendi içinde kaça ayırıyoruz? İstemli dikkat ya da biz buna seçici dikkat de diyebiliriz. İstemli, istemsiz dikkat aynı zamanda bölünmüş dikkat. İstemli dikkat şu an bizim yaptığımızdır aslında. Yani ne demek bu? Bilinçli olarak bilinçli olarak bir duruma yoğunlaşmak ve odaklanmaktır. Ve odaklanmaktır. Arkadaşlar, öğrenmede en çok istenen tabii ki istemli dikkattir. Buna dikkat edin. Yani şöyle düşünün. İstemli dikkat sayesinde biz zaten kalıcı öğrenme yapıyoruz. Şu an sizin bana yoğunlaşıyor olmanız istemli dikkattir. Ve öğrenmeyi çok olumlu etkiler. Kitap okurken yaptığımız şey istemli dikkattir. Bilerek kasten o şeye odaklanmaktır. <gülüyor> Bir de istemsiz dikkat var. Gürültü gibi. Gürültü ve ses gibi. Dışarıdan gelen durumların dışarıdan gelen uyarıcıların kişinin öğrenme sürecini farkına varmadan etkilemesidir. Farkına varmadan etkilemesidir. Yani biz burada ders yapıyoruz ama dışarıda dozer çalışıyor ve dozenin sesi ister istemez sizi etkiliyorsa bu ne olacaktır İstemsiz dikkatir bunu çok da öğrenmede istemiyoruz aslında ve bölünmüş dikkat arkadaşlar bu da şunu ifade eder aynı anda birden fazla aynı anda birden fazla duruma odaklanmaktır bazen öyle olur mesela bu öğrenme için olumsuz bir şeydir. Telefonda konuşursun, bir taraftan bilgisayarda bir şey yaparsın, bir taraftan işte ne bileyim e, fırına bakarsın falan. Bunların hepsi arkadaşlar bölünmüş dikkatdir. Ama ama bölünmüş dikkat. Öğrenme için çok da uygun değildir. Yani o yüzden de biz en çok hangisini kullanmalıyız? İstemli dikkati kullanmalıyız. Devam edelim. Beş olduk. Beşe ne dedik? Genel uyarılmışlık hali. Arkadaşlar genel uyarılmışlık hali sınavda soru olarak karşımıza gelebilir. Dikkat edin söylediklerime. Diyoruz ki <gülüyor> genel uyarılmışlık hali organizmanın organizmanın uyarıcıları alabilme potansiyelidir. Organizmanın uyarıcıları alabilme potansiyelidir Ya da alamama potansiyelidir. Yani alabilmek ya da alamamaktır. Ve daha çok ne ile alakalıdır? Ortam, ısı, hava, iklim gibi durumları bize ifade eder. Şimdi şöyle düştü. Biz genel uyarılmışlıkta iki tane uç nokta belirliyoruz. Bir tanesi arkadaşlar uyku ve gevşeme hali. Bir tanesi panik ve dehşet. Bir de orta nokta var. Şimdi bakın yapılan çalışmalar şunu gösterdi bize. İnsanlar çok gevşediğinde, çok rahatladığında, mesela çok sıcak bir ortamda maalesef ne oluyor? Öğrenme arkadaşlar ortaya çıkmıyor. Ee, eskiden sobalar vardı. Yani belki tabi tabii yaş olarak daha... Kuşak farkı var aramızda ama yani şöyle söyleyeyim ya benim çocukluğumda vardı en azından yani öyle söyleyeyim. Şimdi okuldan gelirdik eve bir girersin böyle oda sımsıcak ödev yapacaksın defterini kitabını çıkartırsın ama iki dakika sonra küt gidersin yani çünkü neden? ...o kadar sıcaktır ki ve o kadar güzeldir ki o yüzden de çok dayanamazsın. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Genel uyarılmışlığın çok düşmesinden kaynaklanıyor. Yani o kadar gevşiyorsun ki zaten ödev yapacak bir şeyinde kalmıyor. Mesela biz neden <gülüyor> sınıfta ders anlatırken de... ...mesela çok sesli bir ortamda olmaz... Çok sıcak bir ortamda olmaz. Çok soğuk bir ortamda olmaz. Bunların hepsi genel uyarılmışlığı yani organizmanın alabilme potansiyelini etkiler. O yüzden de bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben öğrencilerime soruyorum diyorum ki aranızda diyorum yatarak ders çalışan var mı? Şimdi mutlaka sizin de vardır ama bunu önermiyoruz arkadaşlar. Çünkü genel uyarılmışlığı direkt etkileyen bir şey. Bak şöyle düşünün ben şuraya oturdum. Ayaklarımı da uzattım, tamam mı? Şöyle biraz da kaykıldım falan. İki dakika sonra beyin şöyle bir sinyal alıyor. Diyor ki, ha, dükkan kapandı, tamam mı? Yatış moduna geçiyor, o zaman kapat, şalteri indir. Ve bir anda benim uykum geliyor. İşte bak bu böyle bir şeydir. Siz uzandığınız anda laktik asit salgılanır ve der ki uyku moduna geçti, tamam mı? Biz o yüzden özellikle KPSS öğrencilerine diyoruz ki yatarak ders çalışmayın arkadaşlar. Masada hani birazcık rahatsız olmanız gerekiyor ders çalışabilmek için yani. Dolayısıyla genel uyarılmışlığın bu formunda öğrenme ortaya çıkmaz. Ama aynı şekilde <gülüyor> algınız çok açıksa mesela e, günlerdir uyumamış bir insan çok yorgun bir insanda da öğrenme ortaya çıkmaz. O zaman diyoruz ki Genel uyarılmışlığın şu noktasında da öğrenme ortaya çıkmaz. Nerede çıkar öğrenme ortaya? Arkadaşlar en iyisi şurasıdır. Yani uykunuzu almış olun tamam mı? Karnınız tok, sırtınız pek olsun. Ortam çok sıcak olmasın, çok soğuk olmasın ya da işte ne bileyim ortamda sizi engelleyen şeyler olmasın bunların hepsi arkadaşlar genel uyarılmışlığı etkileyen durumlardır. Nasıl soru gelir buradan şöyle gelir mesela der ki bir öğretmen. Sınıfta işte çok havasız bir ortam olduğundan yakınır. Dolayısıyla acaba bu durum öğrencilerin hangi özelliğini etkiler? Çocukların nesini etkiler? Genel uyarılmışlığını etkilediği için öğrenme performansları ne olacaktır? Düşecektir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi devam edelim. Kaygıyla devam ediyoruz. Kaç olduk? Altı olduk. Kaygı. Kaygının diğer adı anksiyetedir. Ne zaman kaygı duyarsınız? Ne zaman bir şeyi bekliyorsanız, o zaman kaygınız artar. O yüzden biz şöyle tanımlıyoruz: Bir beklenti durumunda, bir beklenti durumunda organizma da ortaya çıkan ...organizmada ortaya çıkan endişe halidir. Organizmada ortaya çıkan endişe halidir. Arkadaşlar aslında e, kaygı dediğimiz şey... <gülüyor> ...ne zaman bir şeyi bekliyorsanız... ...bu bir mektup olabilir. İşte bir sınav haberi olabilir... İşte sınav gelecek, KPSS mesela yani Temmuz ayında olacak, Mayıs ayında eğitim bilimleri genel kültür olacak. E dolayısıyla da bu süreci beklemek, bunlar hep insanda kaygı yaratan durumlar. İyi yaşayın hocam. Haliyle kaygıyı sorularda ararken beklenti üzerinden düşünmeniz gerekiyor. Neyi beklerseniz size gerginlik yaratır. Kaygının iki tane uç noktası vardır. Bir tanesi... Yüksek kaygı, bir tanesi düşük kaygı, bir tanesi de orta düzey kaygı. Şimdi biraz konuşalım burayı. Yani ne demek istiyoruz? Arkadaşlar yine ben zaman zaman öğrencilerimle sohbet ederken de konuşuyoruz. Diyorum ki nasıl peki var mı sınav kaygınız falan... Kimisi gerçekten çok kaygılı. Yani hocam ya yapamazsam, ya sorular zor olursa, ya şöyle olursa, ya ben o gün hasta olursam, ya şunu yaparsam, ya geç kalırsam, ya uykuda olursam falan. Yani bak bunun sonu yok arkadaşlar. Yüksek kaygı maalesef çok üzgünüm ama öğrenmeyi çok olumsuz etkileyen bir durumdur. O yüzden de şu noktada öğrenme ortaya çıkmaz. Yani yüksek kaygı dediğimizde yüksek kaygı öğrenmeyi düşüren bir şeydir zaten o yüzden de çıkmaz. Bazen de şöyle öğrencilerim oluyor onlara hayranım gerçekten yani nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar. Diyorum ki işte ee Ahmet diyorum nasıl diyorum sınavla ilgili ne düşünüyorsun falan ya hocam olur ya yaparız veya falan Allah Allah diyorum bu nasıl bir şey ya birazcık biz sizin bu kadar rahat olmanızı istemiyoruz yani azıcık kaygılı olun. Dolayısıyla bu kadar rahat olan bir insan öğrenmeye ihtiyaç duyar mı? Derse gelir ya da gelmez. İşte ne bileyim soru çözer ya da çözmez. Denemeye girer ya da girmez. Dolayısıyla da güdülenmez. Yani kaygı dediğimiz şey arkadaşlar doğuştan gelen bir özellik aslında. Yani insanların bir nebzede olsa kaygı duyması gerekiyor. Değil mi? Kaygı duymazsak yaşayamayız zaten. Aman boşver ya falanla olmuyor. Maalesef olmuyor. O yüzden biz diyoruz ki çok düşük kaygı yaşayan ya da hisseden insanlarda da maalesef öğrenme ortaya çıkmaz. Eee ne, ne lazım bu öğrenme için? Orta düzey kaygı lazım. Yani şeytan azapta gerek tamam mı? Birazcık böyle hani hem rahat olun hem de biraz kaygılı olun. Hem kendinizi iyi hissedin hem biraz rahatsız hissedin. Yani tam orta nokta böyle bir şey aslında. Yani şundan bahsediyorum. Ben bu sınavda elimden geleni yapıyorum. O yüzden sınavda da kendime güveniyorum. Kaygımı o yüzden azaltmalıyım. Ama bir nebze de olsa çalışmanızın sürekliliği açısından da ne hissetmeniz gerekiyor? Kaygı hissetmeniz gerekiyor. Bu böyle bir şey. Yani bakın sabah yani yaşama kaygısı olmayan bir insan yaşayamaz. Ya da üretemez. Ya da çalışamaz. Çalışmaya ihtiyaç duymaz. Bu oldukça önemli bir şey. Sadece öğrenme için değil hayatımızın her alanında kaygı bizi etkileyen bir şey. Devam edelim ve sorularda da lütfen geldiğinde ne diyeceksiniz? Orta düzey kaygı en iyi öğrenmeyi etkiler. Kaygının iki tane uç noktasında öğrenme var mıdır? Yoktur. 6 değil 7 olduk. 7 ne dedik? Ne dedik 7'ye? Sırayla gidelim. Yaş. yaş. Acaba yaş öğrenmeyi etkiler mi ya? Etkiliyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Öğrenme için, öğrenme için kritik dönemler 6-12 yaştır. Yani şöyle söyleyeyim, kritik derken yani en böyle duyarlı olduğumuz zamanlardır, en iyi, en verim aldığımız zamanlardır. Ama şimdi biz hepimiz 20 yaşın üzerinde insanlarız, hatta yani 30 yaşın üzerinde insanlarız. O yüzden de şöyle düşünün, yaş dediğimiz şey şu anda size etkiliyor, öğrenmenizi etkiliyor. Peki nasıl bir ivme var? Biraz buna bakalım. Bir tablo çizelim. Şurası yaş olsun. Burası öğrenme hızı olsun. Mesela baktığınızda işte 0, 20, 60, 50. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İnsanların 20 yaşına kadar öğrenme hızları giderek artıyor. Ama 20 yaşından sonra var olan potansiyeli koruyoruz ve yaklaşık 50 ve 60 yaşına kadar sabit kalıyor. Ama 60 yaşından sonra da maalesef düşmeye başlıyor. Ee, şu an sizin bulunduğunuz noktaya bakalım. <gülüyor> Piaget'e sorsak en güzel zamanlar. Çünkü Piaget'e göre insanların öğrenme hızının en iyi olduğu nokta 30 yaş ve sonrasıdır. Hani insan kendisini tanır, kendisi nasıl çalışacağını bilir, metabolistsel düşünür. Dolayısıyla da önemlidir diyoruz. Ve devam edelim. Zeka. Zeka nasıl etkiler bir bakalım. Arkadaşlar zeka... Problem çözme becerisidir. <gülüyor> Ve bir insanın zeka yaşı <gülüyor> eğer takvim yaşından büyükse o zaman biz bu insanlara zeki insanlar diyoruz. Şöyle düşünün. Şimdi mesela çocuğun. Takvim yaşı 5'tir ama zeka yaşı 10'dur. Bu çocuk zekidir. Ama en fazla zeka dediğimiz şey öğrenme hızını etkiler. Şimdi biz zekayı mesela zeka türlerine ayırıyoruz. İşte tutuk zeka var. Normal zeka var. İleri zeka var. Ve dahiler falan var. Yani bu böyle gidiyor silsile şeklinde. Ama şöyle söyleyeyim toplumda en çok görülenler tutuk zeka, normal zeka ve ileri zekadır. Yani toplumun genel popülasyonu bu şekilde yayılmıştır. Şimdi şöyle düşünün. Normal zekalı bir insanla ileri zeka arasındaki tek fark aslında öğrenme hızıdır. Atıyorum normal zekaya sahip olan bir insan bir kere de okuyorsa... İleri zekaya sahip, şey iki kere de okuyorsa mesela normal zeka, ileri zekaya sahip olan bir insan bir kere de okuru öğrenir. Yani arada fark yoktur, öyle söyleyeyim. Hatta şunu söyleyebilirim size. Ortalama zekaya sahip olan ama gerçekten nasıl çalışacağını bilen bir insan bazen ileri zekalı bir insandan daha iyi performans ortaya koymasına sebep olur. Çünkü neden? Kendini tanıyordur, nasıl yapacağını biliyordur. Yani zeka tek başına bir faktör değil. Sadece neyi etkiliyor öğrenmedi, hızı etkiliyor. Buna bakmamız gerekiyor ve güdülenmeye de devam edelim. Güdülenme de zaman zaman soru olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Güdülenme ya da diğer ismiyle motivasyon. Bize şunu anlatır. Güdülenme, organizmanın amaçlı eylemde bulunması için bir zorunluluktur. Ve güdülenme öğrenmeyi olumlu etkiler. Şimdi şu mantıktan gidiyoruz. Hayatımıza hep baktığımızda bu her şey de böyledir. Bir ihtiyaç durumu ortaya çıkar. Bu bir dürtü olur. Sonra bu bir güdüye döner. Arkadaşlar güdü davranışa döner ve insan ne yapar? doyum sağlar. Bu bizim güdülenme sürecimizi ifade eder. Ama biz güdüleri ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi birincil güdüler. ve ikincil güdüler. Birincil güdüler dediğimiz şey doğuştan gelen yapılardır. Mesela açlık, susuzluk, uyku, sağlık. Bunların hepsi arkadaşlar birincil güdüdür ve doğuştan gelir. Doğuştan gelen ihtiyaçlar anlamına gelir. Ama bir de insanların ikincil güdüleri var ve ikincil güdüler sonradan kazanılır. Yani şundan bahsediyoruz. Mesela kariyer, statü, saygı, kupa, onaylanma. Bu tür durumlar ise insanların sonradan ortaya çıkan, yani sonradan kazandıkları güdüler olarak karşımıza geliyor. Tabii KPSS'de bunu sormaz, bunu sadece bilin diye anlattım. Yani buradan soru gelmez. Asıl soru gelecek yer güdülenme sürecidir. Biz güdülenmeyi de arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi içsel güdülenmedir. Bir tanesi dışsal güdülenmedir. İçsel güdülenme dediğimiz şey şunu anlatır. Kişinin bir duruma kendi isteğiyle merak ettiği için yönelmesidir. Dışsal güdülenme ise kişinin dış faktörler sebebiyle, dış faktörler yani ödül, insanlar ve benzeri. Birazdan örneklendireceğim. Kişinin dış faktörler nedeniyle bir duruma yönelmesidir. Peki acaba, acaba öğrenme açısından düşündüğümüzde biz öğrenmede hangisini tercih ediyoruz? Kesinlikle arkadaşlar içsel güdülenmeyi tercih ediyoruz. Dışsal güdülenmeyi çok istemeyiz. Çünkü neden? Şöyle düşünün dışsal güdülenme insanı bir yere kadar götürür. Yani şöyle düşünün, arabaya benzin koydum, benzin varken araba gider, benzin bitince araba durur. Bak bu mantıktır. O yüzden de dışsal güdülenme öğrenmeyi çok fazla etkilemez. Ama şöyle söyleyeyim, mesela düşünün içsel güdülenme, hani içten yanmalı motor gibi aslında. Ben gerçekten bir şeyi kendim istediğim için yapıyorsam, Kendim merak ettiğim için yapıyorsam, daha iyi bir noktaya gelmek için yapıyorsam, o zaman o zaman bu içsel güdülenmedir. Ve öğrenme açısından sorularda da geldiğinde diyeceksiniz ki içsel güdülenme daha etkilidir. Ha bazen şöyle olur. Çocuklarda dışsal güdülenme ön plandadır. Mesela çocuklara el yıkama alışkanlığını edindirmek için hediyeler veririz ilk başta. Ama sonra bir bakarsın çocuk artık hediyeye ihtiyaç duymadan kendisi ellerini yıkamaya başlar. İşte bu nokta arkadaşlar dışsal güdülenme ile başlayan bir durumun içe döndüğünü gösterir. Yani bunlara dikkat etmeniz lazım <gülüyor> sorularda. Mesela şöyle düşünün. <gülüyor> pardon. KPSS'yi neden kazanmak istiyorsun? Şöyle derse başkaları için istiyorum. İşte annem için babam için istiyorum derse bu dışsal güdülenmedir. Ya da para kazanmak için derse dışsal güdülenmedir. Ama şöyle derse hayır kendim için istiyorum. Kendi hayatıma katkı sağlamak için istiyorum. Ya da kendime bir şekilde don donatmak için istiyorum derse bak bu o zaman içsel güdülenmedir. Çocukların genelde yaptıkları şey dışsal güdülenmedir. Ama biz amacımız nedir? Onları hep içe döndürmektir. Şimdi arkadaşlar toplamda biz... Dokuz tane kavramı konuştuk. Konuşacağımız iki tane kavram daha var. Aktarım ve ket vurma kavramları. Ama size şunu söyleyeyim. Aktarım ve ket vurmayı ayrı bir videoda anlatmayı daha uygun görüyorum. Çünkü çok detaylı, çok hassas bir konu ve Sınavda en çok soru gelen hatta yine soru beklediğimiz yerlerden bir tanesi. O yüzden de orayı böyle bol bol güzel güzel konuşalım diye ayrı bir video halinde anlatıyor olacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Müzik